Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri, Bir garip'lerin kitabı programında daha Profesör Doktor Etamcı veci Hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bize bu programda malumunuz olduğu üzere Esat Efendi Hazretlerinin hayatından, menakıbından ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Uteram Hocam bir önceki programımızda Bu sufilerin marifetullahla alakalı e, görüşlerinden e, bahsetmiştiniz. Yani sufilere göre, mutasavvıflara göre e, marifetullah'a nasıl ulaşılır? Zade Efendi Hazretleri'nin marifetullah hakkındaki kanaatleri nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Hauzu billahi mineş şeytanir <gülüyor> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı tanımak ne büyük bir şey. Yani Ahmed'i tanıyorum, Mehmet'i tanıyorum. Büyük bir şey. Peygamberimi tanıyorum. Daha büyük bir şey. Allah'ı tanımak en büyük bir şey. Hani lezikullahi akbar. Evet. Allah'ı hatırlamak en büyüktür. O zaman Allah'ı tanımak da en büyük iştir. Biz hep sosyal insan, sosyo homososyo bir vardık ya durmadan bir çevre edilmeye çalışır. Sosyal hiyerarşide belli bir mertebe etmeye elde etmeye çalışır. Hep tanışmak ister. İnsan ünsiyetten geliyor. Kelime manası. Ülfet eden, böyle sıcaklık, tanışmak ihtiyacında olan sosyal bir varlık. Sosyalleşen bir varlık. İnsanlarla sosyalleşiyoruz. Evet. Allah'la Allah niye sosyalleşmiyoruz? Bak, anlam dizini ardarda arda birbirini arda tetikleyince, evet. son domine taşının çıkarttığı cümle bu. Allah'la niye sosyalleşmiyoruz? Çünkü Allah'la tanışmak o da sosyalleşmenin bir şeklidir. Biri fark makamında öbürü cem makamında. Farkımız var da cemimiz yok. İnsanlarla sosyalleşiyoruz. Allah'la niye sosyalleşmiyoruz? Biri fark olarak tecelli eden sosyalleşme öbürü cem olarak o da bir sosyalleşme. Allah'a yakınlık sen ve Allah sosyalite iki kişi arasında başlar. En küçük sosyal topluluk nedir aile. Bir kadın, bir de onun eşliği kocası var. Evet. İşte manevi olarak da bir sosyalleşmeye ihtiyacımız var bizim. Ama insanlar bu sosyalleşmenin farkında değiller maalesef. Ben sosyal bir varlık olarak gidiyorum. Ahmetle Mehmetle konuşuyorum, derdimi paylaşıyorum. Tamam normal. Sosyalleşme bulur. Onun derdini dinleyeceksin ve o da senin derdini dinleyeceksin. Şu ondan sonra dön Allahla konuş. Ya Rabbi benim bu derdim var. Benim başıma böyle sıkıntılar geldi. Ben ne yapacağım? Ben ne edeceğim? Benim halim nicedir ya Rabbi. Benim elimden tut. Sen olmasan ben halim. Ne olacak? Ben sana muhtacım. Sana tevekkül ediyorum. Seni istiyorum. Yani birisiyle konuşuyorsun sen. Tabii, halbuki insanın en iyi derdini He. bilen Allah-u Teala'yı. E, yani. yani bu konuşma sosyalleşmenin, sosyalleşmenin. bir belirtişi, tezahürü. E az önce insanla, Ahmet'le, Mehmet'le aynı şeyle konuşuyordun. Sosyalleşme. Bu sosyalleşme değil mi yani? Hem de hiç senin söylediklerini yalan mı değil mi bilemeyecek bir Ahmet Mehmet değil Allah. Söylediklerin gerçekliğini bilen bir Allah'la konuşuyorsun. Allah'la sosyalleşirken yalın oluyorsun. Onun için sufiler Allah'la konuşurken yalın konuşuyor. Ben eksiyim, noksanım, yanlışım var olanı olduğu gibi konuşuyor. Çırı çıplak konuşuyor. Gizlemiyor. Ama bir insanla konuşurken nasıl olsa bilmez deyip arasına bir yalan katabiliriz. Yalan, evet. Demek Allah'la sosyalleşme insanı daha püritan yapıyor, daha saf yapıyor, daha musaffa yapıyor, daha çok tasfiye ediyor. Çünkü kandıramayacağın bir Allah var. Ona ne olduğu gibi söyleyeceksin. Evet. Kandıramazsın. Öbüründe yalan katılabiliyorsun. ...insani, beşeri sosyalleşmelerde... da sosyalleşmelerde... ...riya yok, yalan yok, riya yok... ...sahtekarlık yok... ...çünkü sen söylesen de seni biliyor... ...söylemesen de seni biliyor... ...ama Allah... ...kaftanın arkasında yaşıyor... ...bir türlü yanımıza gelemedi... ...onunla tanışıp... ...onunla dertleşip, onunla konuşamıyoruz... ...münazıatımız yok... Evet. ...sohbetimiz yok... ...çünkü hayatımızda Allah kaybolmuş... Hep Allahsız Müslümanlık yaşıyoruz. Ne zaman Allah hayata girecek? Ne zaman bizi şekillendirecek? Ne zaman Rabbanileşeceğiz? Ne zaman Allah'ın rengini alacağız? Kişi dostunun rengini alır diyor. Eflatun'un bir sözü. Buna benzeyen peygamberimizin ve diğer İslam alimleri sözleri var. Elmer'u ala dini halilihi diyor. Kişi dostunun dostun, dini üzere. Dostun, dini. dostun Allah olursa Allah'ın dini üzere olursun. Allah'ın rengini Ama, alırsın. Allah'ın rengini alırsın. Her türlü hobimiz var da Allah'a dost edinme hobimiz yok. Öyle bir arzumuz, öyle bir isteğimiz yok. Tamamen süküler bir İslam. Tamamen materyalistik bir İslam. Tamamen pozitivist, rasyonalist, akılcı, dünyevileşmiş bir İslam yaşıyoruz. Evet. Ve tadı yok, tuzu yok, ortalıkta Allah yok, namaz namaza benzemiyor, ibadet ibadete benzemiyor, haç hacca benzemiyor. Ali Şeriat'ın haç kitabını okuyorum. ah Ne güzel sosyal tevhid, Ali Şeriat'ı ne güzel anlatmış. Şimdiki haç, Ali Şeriat'ın anlattığı manada mı tezahürü diyor? Veya i̇mam Gazali'nin anlattığı tarzda mı cereyan diyor? Yok öyle bir şey yok. hep şekil, hep şekil durmadan keçi yerine gölgesini kurban ediyoruz ve selam. Yani da demek ki burada ihtiyaç var değil mi? E tasavvufa yani, ihtiyaç tasavvufa var. Yani. O Allah Allah deyip gecileyin ağlamak, Allah'la konuşmak, secdelere kapanmak, tesbih halinde Allah'ı yaşamak, Allah'ı hisselleştirmek Ne kadar büyük şeyler yani bunlar. İbadete özünü veren tasavvufi eğitim ya, yani. Ya, ya. İşte bu tasavvuflara göre Allah'ı tanımak akılla olmaz akılla Allah tanınmaz marifetullah aklın delile ihtiyacı vardır evet çünkü akıl yaratılmıştır yaratılmış olan ancak kendisi gibi yaratılmış bir şeyi kavrayabilir evet Ebu Hazam, Envar Fuat Ebu Hazam, Mücemü'l Müstelahat'ı Sufiyesinde ...165'in sayfasında aynen bu ifadeyi söylüyor. Akıl yaratılmıştır. Yaratılmış olduğu için yaratılmışı kavrayabilir. Allah yaratılmamıştır. Yani mahluk, mahluku kavrayabilir. Yaratılmış olan... Halik'i kavrayamaz. kavrayamaz. Çünkü aklın tikelliği, Allah'ın tümelliği var. Birisinin darlığı, birinin sonsuzluğu var. Sonlu, sonsuzu kavrayamaz. Evet. Serraca göre marifetullah iki şekilde olmaktadır. Bir, hakikati bilmek. 2 Allah'ın samedaniyet ve rubiyet sıfatlarını gereği gibi kavramak ve gerçek marifete ermenin imkansızlığını anlamak. Yani marifetin hakikati, marifi, gerçek hakikat, gerçek marifete ermenin imkansızlığını anlamak. Allah'ı hakkıyla bilemezsiniz. Mümkün değildir. Allah'ı hakkıyla bilmek mümkün değildir. Allah'ı hakkıyla bilebilmek için Allah olmak gerekir. Hiçbirimiz Allah olamayız. Haşa ve kella. O yine kendi bilgisiyle kendini bilir. Marifetullah'ın hakikati. Allah'ın kendisi kendisini bilmesi. Zatının zatına muttali olması. Vahdeli vücuttaki o mertübeler. Evet. De bunlar çok güzel anlatılır. Yani direniyine de bildirebilir. Yani Allah'a. Diyor ki Esad-ı Erbili Hazretleri اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَل۪يكُمْ ن۪يمَت۪ي وَرَض۪يتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينَا Bu Maide Suresi 3. Ayet-i Kerimesini Erbili Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in kelam ı Kadîm'in Bittiğini gösterir. Yani Bugün artık Kur'an-ı Kerim son olarak indi. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim ayetler ve sureler inmeyecek demektir. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ Bu evet. ayet-i kerime bunu gösteriyor. Ve وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ nimeti. Ayet-i bunu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından tamamlanarak indirilmiş bir kitap olduğunu, dolayısıyla müminlerin onunla ilgili veya ona ziyade olarak fazla bir ses söylemesini mümkün olamayacağını mütekim ibadullahın ebediyat ile maruf ve fil cümle ilm irfan ile mevsuf olanlarından bile lüzumsuz bir nutkunsuz uğruna ihtimal verilmeyeceğini ifade eder. Yani marifetullah ehli insanlardan lüzumsuz söz çıkmaz anlamında mı bu? Çıkmaz. Lüzumsuz bir söz çıkmaz. Efendim alimler peygamberlerin varisleridir. El u veresetül enbiya'i Yani peygamberlerin mirasına alimler konar. Evet. Ancak ilim kişinin Allah önünde huşuya ulaşmasına sağlıyorsa ilim ve ilim bir kimsenin takvasını arttırıyorsa faydalıdır. İşte bu takva Ve bu huşu kişiyi marifete götürür. Allah'ı tanımaya götürür. Tabii. Yani ilim değil. İlimin sonucu amel. Ameli de huşu ile. Yani Allah'ın uzunluğuna ürpermek. Allah'a duyulan derin saygı. Bu ürpermeler ve derin saygılar varsa işte bu saygı ve huşu kişide marifetin doğmasına yapılır. Bizzat bilgi marifet doğurmaz. Allahü Teala'nın işte e, zat-i isfatları var, selbi sıfatlar var, bir sürü sıfatlar var biliyorsunuz. Subut Onlar evet. i sıfatlar. Bunlar siz saydığınız zaman Allah'ı bilmiş mi oluyorsunuz? Yok. Olmuyor. Evet. İşte Allahü Teala beni görür. El-Basir isim var. Tamam görüyor. Eğer görüyorsa yanlış iş yapamazsın. yanlış beni görüyor o yüzden yanlış iş yapmamalıyım dediğin an uygulamaya geçip ve bunda da samimi olduğu an marifet o zaman başlıyor ama biz Allah'ın el basir olduğunu bile bile içki içiyoruz Allah'ın el basir olduğunu bile bile dedikodu yapıyoruz el basir yani görücü olduğunu Allah'ın hepimizi görücü olduğu bildiği halde yalan söylüyoruz. o zaman yalan söylüyorsan Allah seni görmüyor demektir görseydi yalan söyleyemezdin ki Hı. görmüyor çünkü ...görseydi söyleyemezdin yavrucuğum. Evet. Sen dedikodu yapıyorsun. Yap. Çünkü Allah seni görmüyor ki. Ama benim Allah'ım beni görüyor. Gördüğü için ben yapamıyorum. Senin Allah'ın, kendi içinde inşa ettiğin Allah'ın... ...seni görmüyor. Görmediysin sen sen dedikodunu yap. Ama benim Allah'ım, inşa ettiğim Allah... ...beni görüyor. Ben yapmam. Yapamam. Beni görüyor benim Allah'ım. Senin Allah'ın seni görmüyor. İkimiz de Allah'a inanıyoruz. Ama sen iç aleminde geliştirdiğin, büyüttüğün Allah tam mükemmel bir Allah değil. Ben mükemmel bir Allah inşa ettim. Evet. Benim kötülük yapmama engel oluyor. Sen öyle, iç aleminde, imanında büyüttüğün Allah maalesef seni şekillendiremiyor. Sana söz geçiremiyor. Ve seni yeni kalıplara dökemiyor. Sana bir tesir yok. Bana tesiri var. Çünkü benim imanım var. senin imanın, benim imanıma göre çok zayıf. Allah yok sende, bende Allah var. Evet. Hocam Esad Efendi Hazretleri, bu zahir ilimlerin e, önemli olduğunu, mühim olduğunu fakat batın ilimlerin de ehem yani daha önemli olduğunu ifade ediyor. Yani batın ilimler neden önemlidir? Veya neden zahiri ilimlere göre daha önemlidir? Bununla alakalı Esad Efendi neler söylüyor? Efendim zahiri ilimler önemlidir. Tefsir, evet. fıkıh, hadis, kelam. Bunlar zahiri mi önemlidir? Tabi. Bunlar olmaz din, din olmaz. Evet. Batini ilimler ise zahiri ilimlerden daha önemlidir. İkisi de önemli. Batini ilim daha önemli. Birisi mühim, birisi ehm. Tabi birisi ehm, birisi, birisi mühim, öbürü ehm. Evet. Biri önemli, öbürü daha önemli. Her yüzyılda Zahiri ilimleri öğreten alimler yetişmiş olduğu gibi her zamanda batini ilimleri öğretmek için tarikat erbabı tarih boyunca eksik olmamıştır ve eksik olmayacak. Yani Allah'ın zatları her zaman Tabii. bulunmuştur yani mürşidi kamiller. Değil mi hocam? Zahiri fıkı öğretenler olduğu gibi batini fıkı da öğreten olacaklar. Zahiri fıkı namazın şeklini öğretir. Tamam. Batını fıkırtı. Zaûce. Namazın içindeki huşu, ihlası öğretiyorsun. Evet. Ona da ihtiyacı var, ona da ihtiyacı var. Onun için diyor işte Estağfirullah. Kad aflahül müminûn. Ellezîne hum fî salâtihim hâşiûn. İnananlar kurtuldu. Felaha erdi. Dünyada ve ahirette korktuklarından ümit umduklarından ayrıldılar. Ama onlar namaz kılarken Kendilerinden geçerlerdi. Evet. Namaz kılarken kendinden geçemezsin. Huşu yoksa o namaz seni kurtaramaz. Peygamberimize Hazreti Aişe annemiz diyor ki Ya Resulallah Biz namaz kılarken ev ahalisi, hanımların, hepimiz kendimizden geçiyoruz. Bu nasıl bir haldir? Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Tebessüm ediyor. Ey Aişe diyor. ...ben de sizin gibi kılıyorum... ...ben de kendimden geçiyorum... ...bu şekilde namaz kılmaya devam edin diyor... Evet. ...yani namaza durunca... ...dışarıdan bir ses duyamaz hale geliyorlarmış... ...huşunun birinci alameti bu... ...biz namaz kılırken... ...radyodaki haberleri dağılıyoruz... ...dışarıdaki seslerde de dinliyoruz... ...namazın içinde... ...hiçbir zaman olmuyoruz biz... ...namazın içinde hep namazın dışındayız... ...ne zaman gireceğiz içine... ...ne zaman içselleştireceğiz... Ne zaman namazın ruhunu yakalayacağız? Ne zaman namazda namaz olacağız? Veya nasıl yakalayacağız de? Nasıl yakalayacağız namazı? Namaz elimizden kuş gibi uçup gidiyor. Nokta isuvidaya, bütün ayetleri yolla, imanın başladığı yere yolla. Elhamı yolla, inna ta'in oku noktayı nokta Kilitlen, elhamı o nokta isuvidanla oku. Çünkü Kur'an o nokta isuvidanın bir derece arkasına indi. kayıp alemine. Evet. Yani i̇nsanın kalbine. Oraya indi. indiği yere. Düşünerek orada oku Kur'an'ı. Dilinle değil, kalbinin o köşesiyle oku. Yani hisset. ilk indiği yerde oku. O ilk indiği yer, Pınar'ın ilk çıktığı yer. En saf olduğu yer. O saflığı yaşayarak, tadarak oku. Sanki ilk defa Kur'an sana iniyor. Onun lezzetini biliyor. on lizzetini duy. Namazını öyle kıl. Aceleye getirme. Evet. İlmini artıran fakat ilmi arttıkça dünyaya karşı zühtü yani dünyaya karşı rağbetsizliği artmayan bir kişi Allah ile arasındaki uzaklığı artırmıştır. Yani kişi ilmi arttıkça dünyaya rağbet olmayacak. İlmi arttıkça paracı oluyorsa ve Zahit olamıyorsa bu kimse öğrendiği ilim kendisini Allah'a yaklaştırmaz, Allah'tan uzaklaştırır. Yani bilgi arttıkça dünyaya olan sevgi artmayacak, dünyaya olan sevgi azalacak. Züht ise yani dünyadan uzaklaşmak, dünyadan şeklen uzarmak, uzaklaşmak, dünyadan şeklen sıyrılmak değil. Kalbi, kalbi züht. Zihni, kalbi ve fikri İnsan hayatının çok mühim merkezlerini Allah'a yöneltmek. Allah'a yakın olan dünyaya uzak olur. Evet. Allah'ı çok düşünen dünyayı fazla düşünmez. Dünyayı çok düşünen de Allah'a az düşünür. İlim ancak ihlaslı olursa faydalıdır. İşte bu şekilde bir ilim adamı mutlaka dini ihlasla yaşaması lazımdır. Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًا وَمَا اُوْتِيتُمْ İsra Suresi ayet 85 Size ilimden pek az bir nasip verildi. Evet. Bu ayet dolayısıyla gerek zahiri, gerek batini ilimlerden olsun, ilim ve irfan iddiasında bulunanların haline acınmalıdır. Kişi ancak kendisini Fakir ve muhtaç hissettikten sonra nefsini bilen Rabbını bilir. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu hadisine göre Allah'ı bilmiş olur. Yani kendisini Allah'ın önünde acizliğini fark ettikten sonra, Allah'ın büyüklüğünü idrak ettikten sonra evet. Rabbını bilir hale gelir. Nefsinin acizliğini bilmek. İçliğini bilmek. Huşu ise Allah'ın azametini düşünerek Ve onu çokça zikrederek elde edileceği için direkt olarak ilmin insanı Allah'ı düşünmeye ve zikre sevk etmesi gerekmektedir. Evet. Çünkü ilim dediğini Allah'ı tanıtıyorsa Allah'ın o büyüklüğü önünde hemen bir huşu, bir ezilme, bir kaybolma, bir hiçlik psikolojisi yaşanması lazım. O hal elde edilmesi lazım. Yani Megalomanya'nın tükendiği yerdir. O zaman Allah'ın önünde hiçlik duygusunu yaşarsan Allahü Teala azametiyle beraber sana zuhur etmiş demektir. Evet işte ilim adamları ilmi arttıkça Allah'a dair bilgileri çoğaldıkça bu duygunun gelişmesi gerekiyor. Geliştirmezse ne olur? Marifetullah'a erişemez. O zaman Allah'ı tanıyamaz. Faydasız bilgi oluyor ya. la layyin fa Peygamberimiz fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. İlim öğreniyorsun ama bir faydası yok. Kelim, kellim kellim la Hep konuşmak, hep laf, hep peynir yemesi, Durmadan bunu yürütüyoruz. Hani uygulama nerede? Hani yaşama nerede? Böyle bir şey söz konusu değil. Tısağut terbiyesinin esasen insana sağlamış olduğu en büyük özellik daha önce de ifade ettiğim gibi kalitedir kalite. Evet. Yani Müslümanım ama kaliteli Müslümanım. Kalite çok önemli. Esad Efendi marifetin yani Allah'ı tanımanın akılla olamayacağını belirtir. Marifetullah için Allah'ı bilmek için batini ilimlerin öğrenilmesi gerekmektedir. Bu da tasavvufi eğitim sayesinde elde edilebilmektedir. Evet. Ona göre Allahü Teala ancak sıfatlarla tanınıp bilinebilirler. Bu açıdan da hakiki marifet Allah'ın zatını tanımak mümkün değildir. Marifetullah'ın hakikatine ulaşmak gerçekten çok zor. Onun için insanın kendi iman dünyası üzerinde dikkatli durması ve kendi imanını test etmesi evet. İmanına karışan küfür ve şirkleri bulup onlardan temizlenmesi nefsin müdahaleleri ...yapılan amellerdeki noksanlıklar... ...ve insanı... ...yani yolda bırakmaya sebep olan... ...yanlış davranışlar, yanlış ameller... ...günahlar... ...bunlara tövbe etmek... ...bütün bunların hepsi marifetlilere ulaştıran... ...marifeti medana getiren... ...büyük bir manzume... ...büyük bir görüntü... Evet. Evet, ...ve insan bu büyük görüntü içerisinde... ...alabildiğine aziz... ...ay aciz... ...alabildiğine zayıf... ...hulukal... insan-ı ifa ve zayıf yaratılmış bir varlık ve kulluk bu yüzden dağların ağırlığını çekemeyeceği nisbette çok büyük bir yüktür. Evet. Onun için dağlara emanet verildi, kabul etmedi. Taşıyamam dedi. İnsan cahil olduğu için insanoğlu kabul etti. Biz insanoğlu bu zalim oluşu ve cahil oluşu taşıyamayacağı bu yük yüklenmesi gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken önemli hususlardan görülebilir Muhterem Hocam Esat Efendi Hazretlerinin bu Erbil'e e, Abdülhamit Han tarafından gönderilmesi hadisesi e, muhtelif şekillerde geçiyor kaynaklarda sizin Hasip Efendi'den nakille anlattınız işte bir görevli gönderilmesi es Esat Efendi Hazretlerinin Erbil'e e, o şekilde bir teziniz var E bundan bahsedebilir misiniz? Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim, Hasan Beyefendiye Kasam'daki görüşmemiz sırasında Esad erbilî Hazretlerinin Erbil'e sürgün meselesini bize anlatın dedik. O da hay hay dedi, anlatayım dedi. Evet. Ben dergahtayken büyüklerimiz konuşurlardı. Esad Erbil'e hazretlerinin Erbil'e sürgün meselesini kendi aralarında sohbetlerde konuşurlardı. Onlardan duyup da evet. kulağımda kalanı ben size anlatayım. O büyükler ne diyordu? Hasip Efendi anlatıyor. Evet. Kendi de dergahtaki büyüklerden duymuş. Büyüklerden de. Onlardan naklediyor. Evet. Efendim Onun sürgün gönderilmesi Abdülhamid Han'ın bir siyasetiydi. Kuzey Irak'ta İngilizler faaliyet yapıyormuş. Lawrence'ın faaliyetleri. Petrol var orada. Onların bu siyasi faaliyetlerine engel olmak için oraya gönderildi. ...silah ve altın dağıtarak... ...kandırmaya çalışıyorlar. Evet. Lawrence'in hatıratı... ...zaman zaman gündeme gelir... ...televizyonlarda... ...belgesellerde anlatılır. O Lawrence'in... ...hangi misyonu icra ettiğini... ...iyi okumak ve iyi anlamak lazım. Orada muvaffak olamadı. Gitti... ...Şerif Hüseyin'i kandırdı... ...ve Osmanlı'ya isyan ettirdi. Hicaz'a gitti. Tabi Hicaz'a gitti. Evet. Ve büyüklerimiz dergah anlatırdı. İngilizler bu faaliyetine engel olmak üzere Pir Efendimiz Erbil'e gönderildi. Ve Pir Efendimiz Esad Erbil'e hazretleri orada Türk muhipleri cemiyetini kurdu. Evet. Yaklaşık 8 sene veya 7 sene orada kaldı. Neticede İngilizler orada pes ettirildi. Bertaraf edildi. Ve İngiliz tehlikesi oradan kalkınca Esad-ı Hazretleri İstanbul'a gerisin geriye döndü. Yani önemli bir görev icra Tabii. etmiş oldu değil mi? Gizlilikle sürgün adı altında gidiyor. Evet. Açıkça o faaliyetlere engel olsun diye gönderilse suikast bile yaparlardı. Evet. Yani Vay ittihatçıdır, vay bilmem nedir, vay şöhret, vay siyasi baş olma sevdası var diyerek bir takım bu gibi böyle bir takım suçlamalarla gönderildi diye gösteriliyor. Evet. İngilizler de buna inanıyor tabi. Halbuki Abdülhamit Han'ın İslamizm siyasetini biliyorsunuz. Şeyhleri, hocaları, efendim din adamlarını, alimleri hep kullanmıştır. Ve hepsi de başarıyla vazife yapmıştır. Memleketin selameti için. Evet. Bu görev 1908'de başarıyla bitirilmiş ise de Cumhuriyet sonrası 1926 yıllardan itibaren o Doğu Anadolu'da başlayan isyanların altında yine aynı İngilizler vardı ve hala da var maalesef. Bize bunu anlattın da 1997 98li yıllar, evet, hala da var. Bu İngilizler pek yaman bir milletmiş, çok kurnaz İslamın başına illetilmiş. İşte kısaca Esad Elbiye Hazretleri bu şekilde bir misyonla gönderilmiştir. Bu hususu ayrıca muhtemelen Doktor Emin Bey'e de arz etmiştik. Emin Acar e, bu, Hoca'ya Hoca bunu arz etmiştik. O da ben de aynı şekilde biliyorum. İşin hakikati budur demişti. Ama gerçek belgeler biliyorsunuz İngilizler bunların belgelerini uzun uzun tarihler böyle tarih gerçek yazılsın diye saklıyorlar. Bir zamanlar bu belgeler çıkacak. Bu belgelerle Esad Erbülü Hazretleri'nin niçin gönderildiği hususu artık bilinecek hale gelecek. Ama dergahta bu konuşulduğuna göre der, yani Esad Erbülü Hazretleri'nin derişleri dergahta o dönemlerde 1927 senesinde, 25 senesinde görev yapmış. Evet. 1925 senesinde dergahta bunlar konuşuluyormuş. Yani He. görevli gitti diye konuşuluyor, sürgün değildi diye. Dolayısıyla o biz bu sure itibar edebiliriz. Evet. Hocam Esad Efendi Hazretlerinin çok e, halim selim bir e, zat olduğuyla alakalı e, yine Hasip Efendiden e, nakille bir anekdot var. E, kısaca bundan da bahsedebilir misiniz? Sayın Hasip hocamız. Siz Esad-ı Hazretleri'nin yanında Epeyce bir kaldınız Yani yapısını biliyorsunuz Onun yapısı nasıldı Esad-ı kişiliği nasıldı Efendim çok halimselim bir zattı Mesela yemek yerken Tatlı da sohbet ederdi Herkese de. iltifat ederdi Herkese de ilgilenirdi Pamuk gibi bir insandı onda Allah'ın cemal tezahürü vardı genellikle başı daima kalbe doğru hafif eğik olurdu yani sürekli bir mürakabe halinde. halinde olurdu sürekli olarak evet. kalbi başı kalbe doğru sola doğru eğik vaziyette Efendim Esa Derbi Hazretleri orta boyluydu kamil bir insandı, olgundu gerçekten bir alimdi fazilet ehliydi Böyle latif bir zattı, yani kibardı, Kibar, incaydı, gentilmendi, kırıcı değildi, ince bir insandı. Evet. Sabahlar her gün üç dört sayfa Kur'an okurdu, hafız. Hafızın okuduğu yerden tefsir dersi yapardı. Derslerine ...büyüdüğü zaman Sayın Nusla Hazretleri de katılırdı. İşte Üsküdar Çarşamba dergahında... Fukacılık neşriyatı bulmuştur. Evet. İskelenler Paşa bölgesinde de hadisçilik neşriyatı mahbulmuştur. Erenköy'de de Kur'an-ı Kerim ve tefsir neşriyatı bulmuştur. Bu dergahın özelliği budur ve bu dergah bu Kur'an-ı Kerim'e olan hizmeti hala bütün güzüyle elhamdülillah Türkiye ve dünya çapında devam etmektedir. Kur'an'a hizmet. direkt oradan doğruya Kur'an hizmet. Hadis onlar da güzel. Fıkıh o da güzel. Bu dergahta Kur'an-ı Kerim'e hizmetle kemal etmişler. Evet. Hepsi güzel elhamdülillah. Hepsi Allah'a, hepsi İslam'a anlatıyor. Hepsi güzel. Yani İslam anlatıyor, başka bir şey değil. Evet hocam. Hocam muhterem hocam bu Memad Ali Efendi'nin eee Efendi Hazretlerimizin e, oğlu. Evet. Ee, onun bir Konya ziyareti var. Bu Konya ziyaretinden bahsedebilir misiniz Mehmet Ali Efendi'nin? Teşekkür ederim. Efendim, Pir Efendimizin muhterem oğlu bir Muhammed Ali Efendi vardı. Bir de Mehmet Ali Efendi var. Evet. Muhammed Ali Efendi Bağdat'ta kalıyordu Ve Türk Mühitler Derneği'nin başkanıydı. Evet. Yanında kalan oğlu ise Mehmet Ali Efendi'ydi. Mehmet Ali Efendi daha büyüktü. ...Muhammed Ali Efendi daha küçük bir yaşta. Evet. İstanbul... ...Daril Fonunundan... ...Möz'ün... ...Kelam Dalı'nda doktora yapmış... ...alim bir zattı. Üsküdar Selimiye Camii'nde... ...İrşad'da görevliydi. Kendisi... <gülüyor> ...hayat kronolojisi şöyledir. Yeri gelmişken anlatayım. 1874 tarihinde... Erbil'de doğmuştu Mehmet Ali Efendi oğlu. Evet. İlk oğlu. 1880-1890 yılları arası 10 sene süreyle Erbil'de Nakşi Şeyhi Erbilli Mehmet Emin El Kürdi Hazretlerinden ders aldı. Ezher Şeyhlerindendir. Erbil'de. İlim adamı. Evet. 6 evet. yaşından 15 yaşına kadar ilim tahsil etti. 1890 senesinde İstanbul'a babasının yanına geldi. Babasının yanına geldi. Efendim, 1890-1896 yılları arasında, 16 yaşından 22 yaşına kadar İstanbul'da İslambovli Hafız Şakir Efendi'den tefsir, hadis, itikat gibi ilimleri 6 sene okuyup ondan icazet aldı. Evet. 1896 senesinde Süleymaniye Medresesi'nin açılışında ruhs imtihanını kazanarak 22 yaşında bu medresede görev yaptı. Tefsire ve itikada dair iki tane tez yani risale hazırladı. Evet. Böylece doçent oldu. Derslere vekaleten girme hakkını kazandı. 1898'de 24 yaşında tetkikat ve tehlifat-ı İslamiye heyetinin ikinci reisi oldu. Yani bu eser neşinine dair evet. bir riyaset var. Yani eskiden İslami eserler yayınlanacağı zaman bir bilim adamları komisyonundan geçer, öyle yayınlanırdı. O komisyonun ikinci başkanıydı. Evet. Efendim 1903 senesinde, 29 yaşında Musla-i Sahın müderrisi oluyor. Yani bugün yaklaşık profesör diyebiliriz. Evet. 1907 senesinde, 33 yaşında İzmir payesine nail oluyor. İzmir'e göreve gidiyor. 1900- 1900 seneleri arasında babası Esad Efendi Hazretleri Erbil'de görevlidir. Evet. Oğlu Mehmet Ali Efendi İstanbul'da. İstanbul'da. Yani Erbil'de babasının yanında sürgünde onun yanında değildir. Tabi küçük olduğu Muhammed Ali Efendi yanında olması gerekiyor bu durumda. Evet, Erbil'de. Tabii. 1910 senesinde Surrey-i kadılığıyla 36 yaşında hacca gider. Evet. 36 yaşında hacca gider. 1915-1916 senesinde 41 yaşında babasına vekaleten Üsküdar'da Selimiye dergahına şeyh olarak tayin edilir. Evet. 1916 senesinde 42 yaşında Haseki'deki Bayrampaşa Dergahı'na şeyh olarak tayin edilir. 1917 senesinde İftidai Hariç Müderrisliğine tayin olunur. İftidai Hariç Müderrisliği derken? Yani bildiğimiz bir üniversite hocası olarak düşünün. Evet. Orada bir... öğretim üyeliği hiyerarşisinde üst düzeyde bir makam. Evet. Kısaca böyle anlatabiliriz bugünkü lisana göre. Evet. 44 yaşında dersi ağım olur. ya yani tam profesör olur. Bir evet. Profesör. Evet. En son rütbe dersi ağım. 1919'da 45 yaşında Bayrampaşa dergahı ve Üsküdar Selimiye dergahı şeyhliklerine devam etmektedir. 1924 senesinde Karlvetin Kelami Dergah'ın ziyaretinde aynı görevlilere yine devam etmektedir. Yaşı 49'dur. Evet. 1 Kasım 1925'te tekkeler kapanınca mahiyetini temin için Enfiye İmalat çalışmaya başlar. 1925 1929 seneleri arası muhtemelen önce babasıyla Erenköy'de Ziya Paşa Köşkü'nde kirada otururlar. Evet. Önce Erenköy'de Ziya Paşa Köşkü'nde kirada. 1929'da Esat Efendi Erbil'deki Kudüsurlu Hazretleri Erbil'deki emlakını satarak Erenköy'deki Kazasker'deki Şevki Paşa Köşkü'nü satın alır ve oraya yerleşirler. O sırada 55 yaşındadır. Evet. 23 Aralık 1930 senesinde 50 yaşın 56 yaşındayken Menemen olayı vuku bulur. 3 Şubat 1931 tarihinde 57 yaşında şehit olarak Mevlasına kavuşur. Allah Celle Celaluhu rahmet eylesin. Ruhu için bir fadiha, üç ihlas lütfen. O da düştü Enel Hakk'ın firaşına. Hallaç gibi hükm olundu idamına. şehide aşk uçtu hakkın civarına. Kaleminin mürekkebi kandan imiş. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Efendim işte Hocam, bu Muhammed Eser ve razı olsun, evet. 1920'den sonra. Evet. Baba's tarafından bir Konya'ya gönderilmesi olayı olur. Konyalılar isterler. Derler ki efendim Konya'ya gelin. Eser-i yaşlıyım yola tahammül edemem der. Öyleyse oğlunuz yollayın olur der. Eser-i Hazretleri Kudüs'e soruyor oğlunu sohbet ve ziyaret için Konya'ya gönderir o da gider. Babasının adına gerekli vazifeleri yapar. Konya ihvanı başta merhum dişçi Mehmet Efendi olmak üzere her kozana büyük bir hürmetle hizmet ederler. Samimiyet ve muhabbetle bağırlarına basarlar. Evet. O da kendisine gösterilen bu teveccühden fevkalade duygulanır. İstanbul'a dönünce Konya'lıların bu ikram, efendim, saygı, gösterdikleri ilgi, misafirperverlik bu durumu sitayişle babasına anlatır. Babasına memnun kalır. Evet. Konya'lılar zaten hep böyledir. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Efendi efendimiz de çok müteessis olur, duygulanır. Bu ilgiden dolayı ve iltifat dolu çok nazik bir mektupla Dişi Mehmet Efendi'ye teşekkür eder. Hazreti Pirdir rehberimiz uğruna cümle can veririz diyen bir Dişi Mehmet Efendi bu mektubu alır, öper ve hüngür hüngür ağlar. Evet. İşte Pirimiz Mehmet Ali Efendi Hazretlerini Konya'ya gönderdiğinde... Konya'da böyle nasıl ikram edeceğiz, nasıl ağırlayacağız eğer yerinden oynar. Çok böyle büyük saygı görür. Tabi şeyhine, mürşidine bağlı olunca bu gibi haller, saygı vesaire kendiliğine zuhur eder. Bu da o sevginin dürüstlüğünü, Allah uğrunda sevginin büyüklüğünü gösterir. El-hubbu ve vel-boğdu Allah uğrunda sevmek, Allah uğrunda öfkelenmek veya sevmemek. Evet. Allah bu sevgiden cümlemizi ayırmasın. Çünkü bu dünya geçici. Yarın bu dünya kimseye kalmayacak. Evet. Hocam Allah razı olsun. Programımızın da sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Kıymeti dinleyenler, bir programın daha burada sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.